Merhaba Su Hakkı'na hoş geldiniz. Ben Akgül İlhan. Ben Nuran Yüce. Bu hafta Osman Özgüven konumuz olacak. Biliyorsunuz Dekili Belediye Başkanı kendisi baş, baş, başkanlığı düşürüldü ama bizim gönlümüzün başkanı o. ve Her, e, her <gülüyor> zaman öyle olacak. Ee, Osman Özgüven'in başına gelenler onlardan bahsedeceğiz birazcık. Ama öncelikle ne için Osman Özgüven isminin neden önemli olduğunu ve bilindiğini onu birazcık açıklayalım. 2000'li yılların ortalarından bu yana Osman Özgüven kendi belediyesi sınırları dahilinde belli bir kotaya kadar suyu e, ücretsiz veriyordu. Bunun için e, kamuyu zarara uğratmaktan kendisiyle ilgili ve arkadaşlarıyla çalışma arkadaşlarıyla ilgili davalar açıldı. O davalardan beraat etti. Ancak sonra yine davalar peşini bırakmadı Osman Başkan'ın e, ve son olarak Kasım'da. ...bir dava oldu. Evet, 2012 yılında. Evet, 2012 Kasım'ında ve çeşitli gelişmeler yaşandı. Bunlardan bahsedeceğiz biraz... Osman Özgüven'den bizim tanışmamızla da şöyle gerçekleşti su hakkı kampanyası olarak biz uzun zamandan beri faaliyet sürdürüyoruz. Bu faaliyetler sırasında aynı zamanda yerel yönetimlerde e, su alternatif su yönetim politikaları neler olur olabilir diye e, araştırmalar yapıyorduk. Dünya'da işte Türkiye'deki örneklerine bakarken e, Dikili Belediyesinin uygulaması ön plandaydı e, bir model olarak ortaya çıkıyordu. E, az önce Akgün de ifade etti belli bir tona kadar e, suyun ücretli ücretsiz verilmesi hem tasarrufu sağlıyordu hem de sosyal adalet e, gereği e, halka kamusal hizmetin verilmesine yol açıyordu. Evet. E, bu doğrultuda yaptığımız atölye çalışmaları vardı belediyelerle e, bir tanesini Van'da yapmıştık. Güneydoğu Anadolu Belediyeler Birliği kapsamında. E, Osman Başkan o toplantıya gelip Dikili'deki uygulamasını anlatmıştı diğer belediyelere. Evet. E, aynı zam daha sonra da Dikili'de bir atölye yapmıştık. Bu sefer de Ege bölgesindeki belediyelere bir araya gelmiş ve orada da aynı şeyi anlatmıştı. Su bir haktır diye ve biz su haktır diyerek Osman Başkan'la tanışmıştık. Öncelikle Osman Başkan'a hoş geldin diyelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk nasılsınız teşekkür ediyorum sağ olun sizler nasılsınız? sağ olun bizler de çok iyi sizi evet. sesinizi duyduk daha, daha da iyi olduk olduk teşekkür ediyorum ee, evet Osman başkan e, bir bu cezaları e, yol açan bir süreç var e, siz sizi tanıyanlar e, ve biz de aynı şekilde e, bu cezaları aldığınız an ya da hakkınızda açıklandığı an böyle bir şey olamaz dedik Çünkü e, çok e, çirkin bir şeyden e, itham edilmişti dikili Belediyesi e, ehaleye fesat karıştırmaktan bir bu dava vardır Evet şey, e, e, yine de yani. bir, siz e, anlatabilir misiniz Neydi bu davaların açılma gerekçesi çok önemsemiyoruz artık ama <gülüyor> yine de e, bir dillendirelim Tabii ki Şimdi 2012 e, e, yılında dediniz ama biz e, çok önceleri e, 2004 yıllarından... 2000'li e, yılların ortasından itibaren demiştik. Evet, evet e, biz e, suyun bir yaşam hakkı, bir insan hakkı olduğunu savunduk. Aslında oralara gelinceye kadar da Dikili festivalleri 12 Eylül e, sonrasının karanlığında Adeta e, Dikili'yi bir e, demokrasi platformu haline getirmiştik. Evet. Türkiye'nin aydınları, yazarları, çizerleri e, Dikili'de e, bir demokrasi soluğu almışlardı. E, Yunanistan'la e, karşı adalarda Midilli'yle yapmış olduğumuz ortak barış festivalleri. E, bunun sonrasında Alia'da termik santrallere karşı vermiş olduğumuz çok ciddi bir mücadeleyle o günlerde adeta termik e, Santalların yapılmamasını sağlayan büyük mücadeleler verdik. Altın madenciliğine karşı evet, mücadelemiz. Evet. O zaman e, altın madenciliği e, bu termik santallardan daha sonra gündeme geldi evet. ve altın e, madeninin senürle çıkarılmasına karşı da büyük bir savaşım verdik. Hala da bu savaş devam ediyor. Zaten. Buradaki savaşın sürmesi Bu bir savaştı Bize göre Sermayeye karşı verilen Bir mücadeleydi Su bir insan hakkıydı Su bir yaşam hakkıydı Hatta bunun Biz mücadelesinde veriyoruz Su bir anayasal hak olmalıdır hı hı hı. Su insan vücudunun Yüzde yetmiş Kapladığına göre insanlar suyu ücretle e, suya erişebilmeyi parayla halletmeli, parası olmayan e, su kullanamaz. Oysa şimdi bakıyoruz ki gölleri bile e, ücretlendirdiler. Yani evet. e, bu hesler e, Türkiye'de binlerce yapılan hesde de e, suyu e, adeta tabiatı kurtarak, doğayı yok ederek e, işte hesleri gündeme getirdiler. Hala da getirmeye devam ediyorlar. Bunlara karşı e, çevre olarak ciddi bir mücadele verdik. Biz e, bıkmadan, usanmadan bu mücadeleyi e, sürdürdük. Daha sonraları da e, biz ilk, e, sudan yargılandık. Hı hı. İki yıl yargılandık sudan. Sudan ceza veriyorlardı, tam ceza vereceklerdi. Ciddi bir ceza vereceklerdi. İşte o zaman e, 12 yıldan bahsediliyordu, 10 yıldan bahsediliyordu. Ama ben sudan 20 yılda Hı. ceza verseniz ben e, onu madalya yapıp göğsüme takıp gezerim evet. demiştim. Çünkü e, beni günün birinde suyu bedava veren başkan hapse atıldı diyecekler. Ama bana cezayı verenlere ne diyeceklerdi? Evet. Onları da kendileri düşünsün diye evet. e, söylemiştim. Yine aynı şeyleri her zaman e, söylüyoruz. Su bir yaşam hakkıdır, e, parayla satılamaz. Bunun mücadelesini insanlar, herkes vermeli diye düşünüyorum. Şimdi geldiğimiz noktada sudan ceza vermediler. Çünkü kamuoyu baskısı ağır geldi. Değil mi Osman evet. Başkan? Bu arada siz şöyle bir itirazda da Hani Sudan ceza verme durumları olduğunda e, ulaşımda da ben bedava e, evet, hizmette evet, evet, evet. bulunuyorum. Hani ol, bundan hizmet. da mı ceza vereceğiniz dediğinde öyle bir diyaloğunuz, açıklamanız Şimdi, var. Onu, e, yasaya göre e, yasaya göre onların koymuş oldukları yasaya göre e, su e, 4736 sayılı e, yanlış söyleyebilirim e, yasaya göre e, belediyeler ürettikleri mal ve hizmetlerin üzerine 110'dan az olmamak üzere kar ekleyerek satarlar diyorlar biz e, %10 değil bedava vermişiz oysa biz, e, yıllarca önce, çok yıllar önce e, dikili 3000-4000 nüfusluyken dikiliye su yetmiyordu. Gerçi yine yettiğini söyleyemeyiz. Ama e, o yapmış olduğumuz tasarruf aslında kamu zararı değil, kamu karıydı. Evet. Halka e, daha tasarruflu su kullanmasını da e, bu vesileyle e, öğretmiştik, göstermiştik. Şimdi gelmiş olduğumuz noktada sadece biz e, suyu ücretsiz vermedik. Aynı zamanda ulaşım da bizde ücretsizdi. Öğrencileri okullarına kadar götürüyoruz, okullarından da evlerine kadar geri getiriyoruz, ücretsiz olarak bunu sağlıyoruz. Dikili İzmir'ası ambulansımız ücretsiz olarak e, İzmir'e kadar hastalarını götürüyor. Sağlık ücretleri bizim belediyemizde, sağlık merkezimizde ücretsiz falan. Bunlarla ilgili davada açmadılar. Açabilirler de şimdi akıllarına geldiği için değil. <gülüyor> Akıllarını <gülüyor> şimdi... düşürmeyin yok, ama. <gülüyor> yok yok. Ee, yani de bir söz vardır. Şeytanın aklına karpuz kabuğu getirmedi. <gülüyor> <gülüyor> ama bu akıllarına gelmiştir. Yalnız suyun bedava yapılması halinde... Başka bir boyutası. Su çıktı. Su teröristleri evah dediler. Evah. Su ücretsiz olur mu hiç? <gülüyor> Şişeleyip de e, halka satmak varken... Şişeleyip de oradan... Milyarlar, milyonlar kazanmak varken e, buna karşı çıklar. Ama otobüs de insanlar binse de oluyor, binmese de oluyor. Evet. Evet. E, o bakımdan buna pek önem vermediler zannediyorum. Daha sonra nasıl olsa biz başka bir yerden bir e, tuttururuz. Başka bir yerden bir ceza veririz diye düşündüler. Bu hayatın tam da gerçeği. E, biz ama hiçbir zaman e, yargıya rağmen hiç yapmadık. E, yargıya hep inandık, hep güvendik. Az da olsa, kırıntıları da olsa yargı biraz da var. insanların biraz da vicdanları vardır diye hep düşündük. Hı. Şimdi Sizin bu 8 yıl e, 4 aydı yanılmıyor. 10 ay esasında. Öyle mi? E, onun indirimi 8 yıl 4 aya e, geliyor. Ama ben O burada... cezayı veren e, yargıç umarım yargıtaydan e, döner demiş bu dava yani demesi onların tabii demesi ben e, orada ki arkadaş bizim davayı sadece ben cezayı almadım benimle birlikte e, 8 tane arkadaşımız evet. e, aldı. Biz e, o 8 tane arkadaşımızla beraber bu cezayı aldık. Onlar beşer yıl aldı. Ben iki dosyadan 10 yıl e, ceza aldım. E, yargıç e, bu ceza dönerdi ama ben O zaman niye veriyorsunuz bu cezayı demek lazım yani. yüzünde ben bu cezanın niçin verildiğini tarif edecek bir kişi evet. e, göremiyorum anlayamıyorum. Gerçekten de böyle. Çünkü e, böyle bir ceza olamaz. Şimdi bir ihale yaptık. Bu ihaleyi iptal ettik. İptal ettiğimiz, yapmadığımız bir ihaleden ceza aldık. Belediyenin %98 ortağı olduğu e, bir şirketimiz var. Bu şirketin araçları bu araçlar da öğrencileri taşıdığımız e, servis araçları bir tanesi et aracı mezbaha aracı bir tanesi ambulans bu araçları aldık ama kimden aldık belediyenin %98 orta olduğu şirketten aldık ve belediyeye aldık bu araçları evet. yani belediyeden başka bu aracı zaten kimse gelip de almaz bir ihale fesatı ihale fesatı karıştırmak birilerini buradan kazandırmak birilerine menfaat sağlamak gibi bir olay asla zaten olamaz Şimdi bu cezalardan dolayı ihaleye fesat karıştırmak. Biraz önce söylemiştim. Eğer biz sudan ceza almış olsaydık hmm. eyvah sudan ceza verilir mi? Ama biraz da itibarını kaybettirelim. Evet. itibarsızlaştıralım hmm. dediler zannediyorum. Başka bir şey düşünemiyorum. Çünkü beni ben politika yapıyorum. Zaman içerisinde biz sana sorarız diyebilirler. Çünkü bugün ülkemizde Cera yatanların e, durumu malum. Öğrenciler içeride, sendikacılar, e, içeride avukatlar, içeride e, Doğu Anadolu'da KCK'dan 10 bin kişi içeride yatıyor. Yani onlarca, yüzlerce kişi, emekçi içeride yatıyor. E, bunlardan biri de ben olabilirdim. Ama benimle birlikte 8 tane de belediye çalışanı içeriye atıldı, içeriye girdi. Bunlar tabii... Evet. Ee, içimi acıtan en büyük olay da buydu zaten. Benim arkadaşlarımın bir tek suç yoktu. Hiç kimse bir kuruş para yememiş, zimmetine para geçirmemiş. Zaten vermiş olduğu karar da yargıç diyor ki kamu zararı yoktur, kişi zimmeti <gülüyor> yoktur. Ama buna rağmen ihaleye fesat karıştırma vardır Ama değil mi? Ama fesat <gülüyor> karıştırmak vardır. vardır. Maksat çamur atmak olsun aslında yani bütün mesele o zaten anlattığınız gibi. Osman Başkan bir şarkıyla ara vereceğiz ondan sonra tekrar sizinle sohbete devam edeceğiz. Tamam. Teşekkür ederiz. Tamam. Evet şimdi Sümer Ezgi'den Denizin Dibinde adlı şarkıyı dinliyoruz. Evet. Tekrar devam ediyoruz. Osman Başkan'la birlikteyiz. Dikili Belediye Başkanı. Su politikalarını konuşuyoruz. Kendi su uygulamalarını, belediyelerindeki su uygulamalarını ve başına gelen davaları kendisiyle birlikte ele alıyorduk. Evet. Bu davalar sonrasında 5,5 aylık süre içerisinde Dikili'den uzaklaşmak zorunda kaldı. Maalesef, evet. Ve tekrar yurda döndü. Bir dördüncü yargı paketi e, sayesinde e, yani oradaki düzenlemeler nedeniyle cezaları düştü ve tekrar e, Dikili'de başkan. E, şimdi bu dönüşten sonraki e, kısmı biraz konuşmak istiyoruz. Ya da sizin olmadığınız dönem içerisinde Dikili belediyesinin su politikalarında ya da diğer politikalarında sosyal e, kamusal hizmet politikalarında herhangi bir değişiklik oldu mu başkan? E, hayır herhangi bir değişik olmadı. Benim olmadığım süreç içerisinde bizim politikalarımız aynen sürdürüldü. Zaten amaçları bizi teslim almaktı. Gönüllerimiz, aklımız hariç fiziksel yapılarımızı kısa Hı -hı. sürede olsa tutukladılar. Evet. Partimizin, arkadaşlarımızın, dostlarımızın adalet yanlısı herkesin desteğini aldık. Hı -hı. Şimdi özgürüz ama şunu açık yürekli söylüyorum. Asla aklanmadık. Bunun hmm. altını çizmek istiyorum. Evet. Ee, Siz dava her... yapacaksınız herhalde değil ee, mi? Tabii ki. Herhangi bir suç işlemedik. Herhangi bir insana, çevreye zarar vermedik. Kamuya zarar vermedik. Öncesi kötülük koalisyonunun bir haksızlığına uğratıldık. Hmm. Bu hmm. anlamda davamız sonlanmadı. Devam edecek. Hmm. Önce Anayasa Mahkemesi'nin kararını bekleyeceğiz. Daha sonra da İnsan Hakları Mahkemesi'nin yolu açılacak. Yani bu davanın peşini asla bırakmayacağız. Bir de zaten Türkiye'deki belediyeleri görüyorsunuz. Ankara Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, işte efendim Isparta'sı, Kayseri'si, başka belediyeler. Bu bizim siyasi duruşumuzdaki CHP'li belediyelere yapılan bir olay. Tabii ki ee, mesela İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 400, 400 yılla yargılanıyor. Ee, bakıyorsunuz diğer belediyelerle karşılaştırıyorsunuz. Ee, yani bu tamamen e, politik e, amaçlara yönelik e, araştırmalar, baskılar. Bu baskılar devam edecek. E, ama baskıların devam bizi edilsen. yıldıracağını hiç kimse zannetmesin. Biz ee, kaldığımız bu... yerden kaldığımız yerden e, e, devam edeceğiz. Demokrasi emek, özgürlük, eşitlik mücadelemiz kendi somut alanlarımızdan katılma, katılmayı sürdüreceğiz. Osman Başkan, bu davalar sonuçlandığında belediye başkanlığınız İçişleri Bakanlığı tarafından askıya mı alındı? Yani görevden... Şimdi daha önce... Daha önce Aslında yetkisi olmayan bir iş yaptı değil mi? O ben, dönemde tabii iş ki. Iş ben gö anladım. görevden alınmadım. İşten el çektirildim. İşten, içi... hmm. i̇şten el çektirildim. Benim yerime e, vekaleten bakan bir belediye başkanı var. Şimdi gelinen noktada e, bu e, yargı paketi dördüncü e, yargı paketi e, sadece Dikili Belediyesi Osman Özgün'e uygulanmış bir paket e, değil. Orada o pakette e, ihale fesat karıştırmak geçmişte 5 yıldan 12 yıla kadardı. Oraya bir iki tane madde eklediler. Eğer kamu zararı yoksa bu ihalede fesat karıştırılma ise fesat şiddet kullanılmamışsa hı hı. diye bir madde eklediler. Bir de kamu zararı olmadığı hallerde eskiden ceza aynen uygulanıyordu. <gülüyor> Demek ki şöyleydi. 5 yıldan 12 yıla kadar ceza. Şimdi bu cezayı eğer kamu zararı yoksa 1 yıl ile 3 yıl arasında diye hı hı. değiştirdiler. Biz hı. de bu 1 yıl ile 3 yıl olayından... Yararlanarak çıktık. Yani yasanın e, buradaki değişen maddesinden yararlandık. Bu nedenle e, affedilmiş oluyoruz, affetmiş oluyorlar ama geçmişteki vermiş oldukları 5 yıldan 12 yıla kadar ihale-fesat karıştırma e, cezasını neye göre verdiler, niçin verdiler, nasıl verdiler? Doğrusu bunları izah etmek çok çok zor. zor. Peki evet. siz e, şimdi belediye başkanı olarak e, ne zaman e, işbaşı yapacaksınız? İçişleri Bakanlığı'nın e, bizi işten el çektirmesi olayı vardı. Hı hı. Biz şimdi bu yasa maddesine dayanarak İçişleri Bakanlığı'na müracaat ettik. E, yeniden görevimize bizi vermeleri gerekiyor. Onu bekliyoruz şu anda tabii, değil bekliyoruz, mi? Tabii, hı hı. Bekliyoruz tabii o yakın bir zamanda mı olabilecek bir şeydir? Yani? Tabii bu İçişleri Bakanlığı'nın görüşüne bağlı. İçişleri Bakanlığı isterse yarın bugün gönderebilir, isterse 15 gün, isterse daha iki uzattım da diyebilir. Bilemiyoruz. 3 Haziranda, 3 Haziran'da bizim uyarlama mahkememiz var diğer arkadaşlarımızla beraber. Yani yeni yasaya uyarlama mahkeme yeniden görülecek. Aynı Bergama'da ağır cezada o mahkemeden sonra görevimize dönmemiz gerekiyor herhalde. Evet, Hı -hı. Evet. evet, peki inşallah. Ee, bu arada... Ee... Daha sonrası için geliştirdiğiniz Bu arada dinlenmişsinizdir, asıl başkan. Yeni planlar, projeler, <gülüyor> yıllardan beri yapamadığınız tatilleri yaparken dinlenmişsinizdir ve yeni projeler üretmişsinizdir. Dikiliye yani... yönelik, diğer bölgelere yönelik. Bir de şey sormak istiyorum açıkçası. Siz bu durumdan karşılaştığınızda çok ciddi bir destek mesajları yayınlandı, adınıza gösteriler de yapıldı. İşte siz de bahsettiğiniz Midilli'den onun dışında yurt dışından birçok kampanyadan ve hükümetten destek geldi belediye başkanlarından özellikle. Ama aynı zamanda hani bu su politikası ve diğer sosyal belediyecilik anlayışınıza yönelik olarak hani belediyelerin bizzat böyle politik olarak uygulamada destekleri oldu mu? Böyle açıklamalar yaptılar mı? Yani biz de işte ulaşımı ücretsiz hale getiriyoruz ya da işte su konusunda belli bir tona kadar ücretsiz veriyoruz tarzında. Şimdi tabii bu dikili Belediyesi'nin uygulamalarını <gülüyor> e, metropol belediyeleri e, ne yazık ki uygulamadılar. Çünkü e, onlar e, metropol belediyeye bağlı belediyelerdi. Kendi e, su e, o bölgenin işte, İssu İzmir'de var. İssu'ya bağlı o politikaları İssu belirliyor. Ama e, örneğin e, Bergama Belediyesi 5 tane kadar suyu 1 lira yaptı. Bu bir Ta eskiden Birkaç ay öncesinden Bir destek olarak değil de Suya olan Suya olan inançlarından dolayı yaptılar bunu evet. Suyun bir insan hakkı olduğunu Düşünerek yaptıklarını Zannediyorum evet. Tabii ki Bu tip fiyat Politikaları halka yönelik Fiyat politikalarının Tüm belediyelerde bu şekilde uygulanmasından yanayım Bunu her fırsatta zaten Söylüyorum, belediyelerimizin e, bu türlü uygulamaları yaparak halka daha yakın olmaları e, gerçektir. E, suyu 3 kuruş bile ucuzlattığınızda e, halk memnun oluyor. Evet. Ama e, suya 5 kuruş dam yaptığınızda da ulaşıma 3 kuruş 5 kuruş yaptığınızda da halk buna tepkilerini zaten e, gösteriyor. Getiriyor. Peki. Başkan bizim süremiz doldu. Evet. Size katıldığınız Maalesef. için çok teşekkür ederiz. Tekrar hoş geldiniz. Tekrar diyor. hoş geldiniz diyoruz. Umarız bundan sonra da suyu da anayasal güvencine altına alan mücadelede başarıya ulaşırız ve bütün belediyeler belli bir tona kadar suyu ücretsiz verirler. Tabii ki biz de suyun anayasal bir hak olduğu konusunu her zaman savunacağız. Bu konuda her yerde bunu haykıracağız. Zaten belediye olarak Belediye olarak e, bu konuda gerekli reklamları e, yapıyoruz. Biz belediye olarak yapmaya da devam edeceğiz. Tamam. Evet. Çalışmalarınızda başarılar dileriz. Evet, evet. Çok teşekkür ediyoruz Osman Başkan. Görüşmek üzere. Bu arada da, bu <gülüyor> arada da bir cümleyle bitireyim. Ee, benim bu 6 aylık belediyeden uzak kaldığım süreç içerisinde e, destek olan e, herkese, bütün tanıdıklara, dostlara... Çünkü hepsi beni kucakladı Yalnız bırakmadı, sarmaladı İşlerinde <gülüyor> İsveçli olan yeni dostlarımız da vardı Yunanlı dostlarımıza Barışseverlere Çünkü onlar buraya geldiklerinde Paskalyaları varmış Paskalyaları bıraktılar, beni karşılamaya geldiler <gülüyor> Bugün Paskalya ama Osman Özgüven bırakıldı Bizim Paskalyamız Osman Özgüven'in bırakılması dediler Barış adına bunlar çok Önemliydi Herkese Hı. teşekkür ediyorum. Biz, Biz teşekkür, teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Hoşça Sağ kalın. olun. Teşekkür ediyorum. Evet, su hakkında bu haftalık bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça kalın.